Geçtiğimiz hafta Peygamber Efendimiz'e müşriklerin sordukları üç soru ve bu soru karşısında aldıkları cevapla e, noktalamış idik. Evet, Yahudilerden fikir alıyorlardı. Yahudilerde üç tane soru sorun, iki tanesine cevap verir. Üçüncü soruya da fazla teferruatına girmeden Allah'a havale eder ve Allah katında ilimdir şeklinde size cevap vermezse hak peygamberdir diye söylemiş olmalarına ve Hazreti Fahri Alem'in de hepsine cevabı vermiş olmasına rağmen yine müşrikler ne yaptılar? Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi inat etmekten ona karşı efendim küfürle, istihza ile mukabele etmekten vazgeçmediler. Vazgeçmediler ama onlar nasıl tezgahlarını, oyunlarını hazır ediyorlar, farklı farklı senaryolarla hidayet yolunu, sırat-ı müstakimi ve hepsinin kendisinde toplandığı, ifade edildiği ve onu takdir etmeden, ona iman etmeden, ona teveccüh etmeden hiçbir yolun da sırat-ı müstakime ve Allah'a gidemeyeceği o zat-ı âliye yani Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize karşı inatla mukabele etmekte devam ettikçe Allah da başka başka tuzaklarla başka başka efendim tecellilerle her defasında onları hidayete davet etmek için ve Resulünün kadri kıymetini bir defa daha ilan etmek için mucizelerde Dini, mübini İslam'ı teyit ediyordu Biraz böyle cümleler uzun uzun oldu ama Neticede kıymetli dinleyicilerimizin Oturup şu anda bizi e, Sükunetle, hulusi kalple ve muhabbetle Dinlemeleri için bir girizgah olmuş olsun Bugünkü mevzumuz Cenab-ı Ömer Hazreti Ömer'ül Faruk Radıyallahu an Efendimizin İslam oluşu Hidayete gelişinin Efendim e, nasıl zuhur ettiğini anlatacaktır. Onu işleyeceğiz. İnşallah şimdi müfedata devam edelim. Bakalım Cenab-ı Hak neler zuhur ettirir, neler konuşuruz. Eyvallah. setin altıncı senesi Zilhicca'yı. Bunu da belki hani ilk defa dinleyenler olabilir. Veya ellerinde kitaplara baktığı zaman da ya ben bu kelimeyi anlamıyorum. Nedir bu kelime diyenler olabilir. Bir kere böyle kelimeler çıktığı zaman... E, okuyucularımızın karşısına sayın dinleyicilerimizde buradan duyurmuş olalım. Ben anlamıyorum diyerek tembellik yolunu tutmasınlar. Ellerine bir kağıt alsınlar, okudukları kitabın bu nevi ilmi eserlerin içinde yanında hemen kitaplara bitişik olarak yakınında kağıtları bulunsun. Oraya kenara yazı versinler. Ya sorsunlar ya hemen sözlükten bulu versinler. Mesela şimdi artık internetten sadece işte neresi bombalanmış, ne gibi dalavereler dönüyor, filancının komik resimlerini araştıracağımıza girilir, Osmanlıca lügat yeri ne diyorsunuz, tıklamak mı diyorsunuz? Eyvallah. Tıklanır, işte vesaire yapılır. Ondan sonra e, bilmiyorum onu da virüs bulaştırdılar mı, ona da başka başka numaralar yapıyorlar mı ama neticede oradan bakılır, bulunur. Artık yani bu ne demektir, şu ne demektir, ben bilmiyorum. Bu eser çok ağır gibi şeylere girmeyelim. Onlar tembellik eseridir. Ama biz burada teşvik olsun diye bir avans vermiş olalım. Sıkça da bu, bu nevi avansları veriyoruz. Bir iset demek, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ta ruhlar aleminde ezelde takdir edilip de daha sonra oradaki aldığı şan, şeref, kıymete göre bir gönderiliş sırası var peygamberlerin ve peygamber efendimizin peygamber efendimizin gönderilişinin yani bir isetinin peygamber olarak ilanının kaçıncı senesinde oluyor bu? 6. senesi, altıncı senesi. Ee, kıymetli müellifimiz ne güzel ifade etmiş peygamber oluşunun 6. senesi demiyor çünkü peygamber olunmaz ruhlar aleminde seçilir ama peygamber olduğunu ilan ettiği, insanlığa gönderildiğini ilan ettiği sene ki, Demek ki altı sene geçmiş, Bilset'in altıncı senesi ve zilhicce ayı. Yani, işte içinde yaşadığımız şu günler. Demek ki Hz. Ömer Efendimizin İslam oluşunun, İslam'ı kabul edişinin zahire yansıdığı günler, aylar şu günler. Zilhicce, evet. Emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazreti Hamza'nın Müslümanlar safına katılması ve arkasından da bir grup Müslümanın Habeşistan'a hicretleri Kureyh müşriklerini derin derin düşündürüyordu. Hayatlarına büyük bir tedirginlik ve endişe hakim bulunuyordu. Evet tedirginlik endişe var fakat derin derin düşünme yok. Derin derin düşünme müminde olacak şeydir. Hindi gibi düşünüyorlardı. Hindi de böyle dalar. Ne yapıyorsun? Böyle o karşıdan baktığın zaman baya böyle mütefekkir gibi böyle dalar durur. Fakat sor, male yani hiç, işe, işe yarayacak bir şey yok değil mi? Nereden biliyorsun? Hala hindiler çünkü. Derin derin düşünme müminde olur. tamik nazar denir ona. Tefekkür denilir. Derin düşünce. He, ne yapıyorlardı? Dalıyorlardı gidiyorlardı. Böyle işte trenin bakar yoksa işte başka bir şey mi bakar? hiçbir efendim ifade bulamayacakları şekilde boşlukta oldukları için ve boş oldukları için kendi boşu boş ve başı boş yapma eylemleriyle meşgullerdi. Evet. Hepsinin zihninde karar kılmış fikir şuydu. Mutlaka Ebu Talib'in yetimi Muhammed'in işi bir an önce halledilmelidir. Bu konuyu görüşmek üzere Darun Nedve'de toplanan Kureyş'in Hararetli ve ateşli konuşmalarından sonra Ebu Cehil'in teklifi kabul edildi. Muhammed'in vücudu ortadan kaldırılacaktır. Bu korkunç cinayeti işlemeye kim cesaret edebilirdi? İşin içinde Haşimoğulları'nın böyle bir hal bukuunda kan davası gütmeleri de söz konusuydu. Bu iş için bazıları büyük vaatlerde bulunuyordu. Ya şimdi hiç karışmayayım diyorum ama... Ee, kelimelere böyle edebi efendim kavramları metinlere takılırsak çok çok bir şey işleyemeyiz diye düşünüyorum ama hani bazı şeylerin söylenirken bile insanda uyandırdığı tesir farklı oluyor hani Muhammed'in vücudu ortadan kaldırılsın vücut diye biz zahirde bizim varlığımıza işaret eden şeye denir Vücudiyet veya vücut Yani vücut beden manasına ceset manasında da gelir ama daha kapsamlıdır Vücut adı üstünde vacede kelimesinden gelir Sizin siz olduğunuz kimliğinizi Efendim şu veya bu şekilde şahsiyetinizi benliğinizi ifade eden şeylere vücut denir Hani bir şey yaptınız ortaya koydunuz bir kitap yazdınız Şimdi bunu yazan kişinin vücudiyeti var Nereden belli? Eseri mevcut O vücuttan zuhur etmiş çünkü Beden demek daha sanki uygun Hatta şöyle bir soruyu Kendi kalplerimize Şöyle bizim esas Allah'ın rızasına muafık şekilde Efendim düşünmeye Cenab-ı Hakk'ın Muktedir kıldığı zihinlerimize Şöyle bir soru sorsak Şu anda vücudu kalkmış mıdır Hz. Muhammed Mustafa'nın Şu anda Vücudiyeti kalkmış mıdır hayır alemlerin ruhudur hepimiz ondan bir ruh taşımaktayız onun vücudiyeti kaldırılmaz mevcudiyeti de inkar etlenmez belki bedeni zahir bedeni şu anda aramızda yoktur fakat vücudiyeti el an hazır nazır hatta Allahumma sallale seyyidina Muhammed dediğimizde bize selama karşılık selamımıza karşılık biz ne kadar hürmet edemesek de layıkıyla selam veremesek de bizim selamımıza karşılık veren biz Hazreti Peygamber'in ümmetiyiz. İnkar etseler de etmeseler de onun vücudiyeti kıyamet günle demiyorum kıyamette de o vücudiyeti ayan beyan belli olacak. Aynı Hazreti Allah'ı inkar edenler vacibül vücut olan Cenab-ı Hakk'ı zatı mutlakı inkar edenler görmedi diye nasıl onun vücud özelliğinden ve vücudiyetinden haberdar değiller ve kıyamette bu ayan beyan olacak fakat o zaman bunu kabul etmek iktifa etmeyecek insana bu dünyada kabul etmedikten sonra bu dünyada kabul edenler nasıl ki hakka yakın veya aynel yakın olarak kıyamet sabahı bunu görecekler Burada ilmel yakın olarak bilemeyenler orada ilmel yakın olarak dahi Cenab-ı Hakk'ı bilemeyecekler. Zira o vücut karşısında hiçliklerini bilmekle meşgul olacaklar. Hiçliklerini aynel yakın bilecekler ve Hakk'a yakın olarak bilecekler. İşte biz şu anda inanıyoruz ki Resulullah Efendimizin vücudiyeti kalkmamıştır ve kalkması da mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin diyorlar ki öldürelim bedenini ortadan kaldıralım çünkü onlar cesede mananın hakim olduğunu kabul etmeyen müşrikler aynı günümüzdeki insanların birçoğu gibi kuvvet işte budur kuvvet diyor yoktu ki başka kuvvet hayır insana hakim olan beden zahiri kuvvet değildir bedeni kuvvet değildir bedenin siklet değildir nedir ya İnsana hakim olan manadır, fikriidir, e, kudreti de. Bunu fehmetmedikleri için zaten müşrik olmuşlar. E yani bu da bir düşünce, bu da bir ayrı bir perspektiftir. Bulunması lazımdır. Artık seyircilerimiz veya dinleyicilerimiz arasında böyle seyirci dinleyici diyoruz. Fark etmez. İnsan kalben de bazı şeyleri seyredebilir. E, bu, bu nevi müdahalelerimizi herhalde alışmışlardır. Evet, buyurun. Bu iş için bazıları büyük vaatlerde bulunuyordu. Mesela Ebu Cehil, Muhammed'i öldürecek kimseye benden yüz kızıl ve siyah deve, şu kadar altın, şu kadar gümüş diyordu. Kimse bu korkunç kararı tatbik etme cesaretini kendisinde göremiyordu. Ama içlerinde biri vardı. Uzun boylu, iri yapılı, kimseye boyun eğmez, gözünü daldan budaktan sakınmaz gözü pek biri. İri yapıl derken iri kemikli Yani şişmanca değil Böyle iri kemikleri iriceymiş Hazreti Ömer Efendimizin Radıyallahu'na uzun boylu Hakikaten boyu uzun Yani sahabinin içerisinde En uzun boylulardan birisidir Hazreti Ömer Efendimiz öyle derler. Görmedik de hani kitaplarda Falan öyle geçer evet Ortaya atıldı bunu ben yaparım Dedi Bir anda bütün gözler ortaya atılan Bu cesur adamın üzerine çevrildi Baktılar, hatta Hattaboğlu Ömer'di bu. Ömer'in bu işi yapabileceğinden emin olan Kureyşliler, hep bir ağızdan, ''Evet, bunu ancak sen yapabilirsin, görelim seni.'' dediler. Ömer artık hedefini tespit etmişti. Doğruca Darül Erkam'a giderek, orada Peygamber Efendimiz'i bulacak ve alınan kararı yerine getirecekti. Kılıcını kuşanan Ömer, kan çanağına dönmüş gözleriyle, Etrafa öfkeli bakışlar savurduktan sonra doğruca Kabe'ye giderek tavafta bulundu. Sonra da kin, düşmanlık dolu sert adımlarla Safa Tepesi'nin yolunu tutup Darül Erkam'a doğru yollandı. Gidişinde bir mana vardı. Bir hedefe doğru gittiği besbelliydi. Gidişinde bir mana yoktu. Gidişi daha sonra mana kazandı. Mana ona denmez. Fakat şu, şu cehetten doğru Ebu Cehil'in vereceği develere falan bakmak için değil. Yani bu iş çok uzadı. Bunu bitirmek lazım. Cehetinden hareket ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz daha evvel de söyledik. Hazreti Ömer Efendimiz samimiyetle bir davaya inanan mizaçta. Başkası şunu diyecek bunu diyecek falan diye Doğru bildiğini doğru olarak yaşamaya çalışan bir insan. Ve bu durum hep sıkıntılı olarak ona Aksettiğinden Hep e, gönlüne Kalbine devamlı olarak Fitne fesat e, Dika edildiğinden dolayı Ne yapıyor Yani bu karışıklığı önlemek üzere Mizacı öyle çünkü Bir karışıklık olduğunda Belki hakemlik değil ama Kendisini göstererek bu işi bitirmek üzere Kararlı olan kişilerden Hazreti Ömer Efendimiz Samimiyetle gidiyor Yaptığı işte samimiyetle. Mana var mı? Hayır. Bazen insan çok manasız işleri samimi olarak yapabilir. Samimiyette günah işleyenler vardır mesela. Samimiyettir onun adı. Mana aidi bir şeydir. Mana nedir? Mana senin kendi benliğinden soyan şey ederler. Benlikten soyan şey ederler. Ne kadar doğru bilirsen bil. Senin kendi bildiğinse o. Ve kendinde kalıyorsa ona mana denmez. Ne kadar doğru biz? Araştırdım, ettim. Allah vardır. Çünkü Allah olması lazım. Böyle bir Allah. Evet, evet. Kudret vardır. Benim üstünmedir. Mana var mı bu konuşmada? Hayır. Akıllı dersin. Bak nasıl düşünmüş dersin. Mana var mı? Yok. Nereden anladın? Allah derken tadını almıyor. Allah derken tadını almıyor. Hala kendi benliğindekini buldu o. Ona mana da denmez. Ona iman da denmez. Arz edebildin mi? he? mana seni kendi benliğinden soyup da o benlikten soyulduğunda Hz. Allah'ın sana verdiği hissiyata denir. Şimdi doğru cümle aklıma getirildi. Buna denir mana. Namaz kılarsın. Riyayet ile kılarsan namazı bak manasız olur o. Namaz mananın emrettiği bir fiildir. Fakat o ruha bürünmezsen namazda o benlikten sıyrılamazsan senden istenen bene öze kavuşamazsan namazın manası olmaz arz edebildin mi efendim yani söylediğin sözün manası ne demektir dersin o kelime açılımıdır ama mana derken arz edebildiysem işte o hissiyata denir Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hissiyatın, güzelliğin senden neşet etmesi haline denir mana arz edebildin mi <gülüyor> manalı gitmiyor yani Allah Resulüne kast ederek giden bir insandan ne, ne gezer mana? Gidişinde bir mana vardı. Cık, Allah Allah. Gidişinde bir kasıt vardı. Bir niyet vardı. Samimiyet vardı. Manasızdı. Fakat ona manayı ne, ne ulaştırdı, nasıl oldu, ileride söyleyecek. Yolda Müslüman olmuş, fakat imanını gizleyen akrabasından Nuaym bin Abdullah hazretlerine rastladı. Hazreti Nuaym, Ömer'in bu değişik tavrı karşısında sormadan edemedi. Nereye gidiyorsun ey Ömer? Şu dinini bırakan, Kureyş'in arasına ayrılık düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. Cevabında bulunarak, maksadını gizlemeye bile lüzum görmedi. Bu dehşetli karar karşısında tüyleri diken diken olan Hazreti Nuaym, onu bu fikrinden caydırmanın yolunu aradı ve, Vallahi, ''Çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in ashabı onun başı ucundan bir an dahi olsun ayrılmıyor. Ona yol bulmak çok güç. Farz et ki bir yolunu bulup onu öldürdün. Zanneder misin ki Abdi Menaf oğulları seni yeryüzünde elini kolunu sallayarak dolaşmana müsaade eder.'' diye konuştu. Sert bakışlarını muhatabının üstünde gezdiren Ömer, ''Sen de mi ondan yana oluyorsun yoksa?'' diye sordu. Fakat beklenmedik bir cevapla karşılaştı. Ya Ömer, sen beni bırak, önce ev halkına, ev etrafında dön. Enişten ve amcaoğlun, Sayit bin Zeyt ile eşi, kız kardeşin Fatıma, Müslüman olup, Muhammed'in dinine tabi olmuşlardır. Git, önce onlarla uğraş. Ömer'de bir şaşkınlık, bir tereddüt. Duyduklarına önce inanmak istemedi. Hatta, Araştırma ihtiyacı bile duymaz görünerek yoluna devam etti. Acaba Hazreti Ömer Efendimiz'in görüştüğü kişi Muayim bin Abdullah mı? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın memur ettiği bir zat mı? Hadi öyle olduğunu düşünelim. Birbirine düşkün olan bu sahabi, belki Resulullah Efendimiz'e tasallut etmesin diye, Hazreti Ömer'i o an yolundan çevirsin diye ailesine yönlendirdiğini düşünelim. Ama neticede şu aşikar ki Söyleyen zat da Söyledikten sonra Belki ben bunu nasıl söyledim diye düşünmüştür Fakat Allah bir tezgah hazırlıyor ya Resulullah Ömer'i istedi ya Artık ona göre Hem de nasıl istedi nasip dedi İki Ömer'den birini bana nasip eyle. İnşallah ileride konuşacağız Hadi Biraz açalım ki ...arada kaybetmeyelim dinleyicileri diye... ...aradan evvel şöyle bir... hatırlatmada bulmadım. Evet. Ne oluyor sonra? İçine düşen şüpheyi yenemedi... ...ve yarı yolda fikrini değiştirerek... ...kız kardeşinin evine doğru döndü. Bu sırada... ...fedakar sahabi... ...Habbab bin Eret... ...Hazreti Said ile ailesi Hazreti Fatıma'ya... ...yeni nazil olan... ...Taha Suresini okumaktaydı. Ah! Habbab bin Eret... Kıymetli dinleyiciler Habbab bin Eret hakkında Sahabe-i Kiram'ın Seçkin simalarından O zat hakkında Lütfen birkaç sayfa olsun okumaya gayret edin Hani derler ya Ağlamazsan para yok diye Eğer onun hayatını Onun vefatını Onun şehadetini Okuyup da Ağlayamazsanız Ben de bu sözümü söylemedim kabul edin Veyahut benim bu sözümü müminlere söyle, söylemedim kabul edin. Zerre kadar imanı olan insan Habab bin Eret'in hayatını ve şehadetini okuduğu zaman eminim ki kalbinden gözünden o sızıyı, o yaşı hissedecektir. Evet. Hazreti Habab bin Eret Fatma Hatuna kız kardeşine yani Cenab-ı Ali Efendi bizim ve eniştesine Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Evet. Evinin önüne yaklaşan Ömer bu sesi duydu. Kapıyı hiddetli hiddetli bir iki defa çaldı. Açılmadığını görünce omuz verip kapıya yüklendi ve hışımla içeri daldı. Kapıyı omuzla müdahale ediyor, kırıyor. Baktı açmıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz tam orada kalmıştık. İçeriden gelen Kur'an-ı Kerim sesini duyuyor. Dışarıdan da açın kapıyı diye sesleniyor. Açılmayınca da omuz darbesiyle kapıyı açıyor. Evet, tam orada kalmıştık. Buyurun. Hazreti Fatıma, hiddetli hiddetli kapı çalanın kardeşi Ömer olduğunu anlamış ve Kur'an sahifelerini hemen bir tarafa kaldırmıştı. Tabi sayfa diyoruz da o zaman malum deri üzerine yazılıyor. Ya ceylan derisi, ya işte... Buna benzer delilerin üzerine yazılarak Kur'an-ı Kerim veya işte diğer sayfalar elde ediliyor. Yani bugünkü gibi kağıt yok o zaman Evet. evet. Bu arada Hazreti Habbap da bir köşeye saklanıvermişti. Ömer öfke dolu sesiyle okuduğunuz neydi diye sordu. Eniştesi telaş ve heyecan dolu ifadelerle bir şey yok sadece aramızda konuşuyorduk. Cevabını verince Ömer'in öfke ve hiddeti bütün bütün arttı. Masum masum duran eniştesinin yakasına yapıştı ve ''Demek duyduklarım doğruymuş, siz de Muhammed'in dinine girdiniz öyle mi?'' diyerek onu yere çarptı. Hazreti Fatıma kocasını kurtarmaya kalktı. Sert bir tokatla o da kendini yerde buldu. Müslümanlığını gizlemenin artık bir mana ifade etmeyeceğini anlayan Hazreti Fatıma ayağa kalktı ve ''Elinden geleni yap ey Ömer.'' ''Ben ve kocam artık Müslümanız, Allah ve Resulüne iman ettik.'' diye aykırdı. Bu sözlerini getirdiği kelime-i şehadet takip etti. Ortalık bir anda bu kelimenin azamet ve haşyetiyle çınladı. Manzara ibretli ve içler acısıydı. Çünkü bir anda yere düşmesiyle aldığı darbenin ve tokadın şiddeti ve yere çarpması esnaında Fatma annemizinde yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi olan Fatma annemizinde alnı başı yarılıyor hafif kan süzülüyor bir yandan o vaziyetteyken bakıyor ki artık şey yok yani bir şey saklanacak durum da yok ayağa kalkıyor ve bu şekilde söylüyor fakat ne acayiptir ki inanmış bir kimseden duyulan kelime-i şehadetin tesirine bakın biz kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi kaç kere okuyoruz, kaç kere söylüyoruz daha bize tesir etmiyor. Fakat inanmış bir kişinin o getirdiği tevhid ve şehadet lisana döktüğü ve böylece lisanından zahir olan o şehadet eminim ki çıktığı yere göre o kalbe göre muhakkak karşıda bir tesir uyandırır tasavvufta mürşitlere müntesip olan veya onlardan ders alan insanlar tasavvuf ekolünde de öyledir bilmediği şeyleri söyle, söylemez mürşit söylemezmiş öyle diyelim ne yapar kelime-i tevhidi işte ne bileyim ismi celali bazı esmaları ne yapar esmayı talim eder İşte o ağızdan o iki dudak arasından çıkıp da senin kulağına gitmesi farklı bir tesir uyandırır diyorlar hani Hazreti Mevlana diyor ya Mesnevi'in başında dinle neyden kim hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmede diye işte ne demek o ney yani söylediği sözün kendisinden olmadığı onda Cenabı Hakk'ın ve onun üzerinde her an tasarrufu daim olan ve rızasıyla daim olan hem Cenab-ı Hakk'ın o kudretin Hem de o kudrete teslim olmuş kişinin tam rızasıyla Ortaya çıkan bir söz olduğunda karşı tarafta farklı tesir olur Nice şeyleri okuruz ne kadar çok şey dinleriz Fakat gönlünü Allah'a bağlamış olan zatların Anlattıkları bizde farklı tesirler uyandırırmış Öyle diyorlar Onun sebebi etkili konuşmalarından Ses tonlarından çok çok bilgilerinden değil. Bağlandıkları yere samimiyetle bağlandıkları için o rabıtadan dolayı dinleyen kalpleri de teslim alırlar. İslam teslim ilişkisini düşünürsek öyle olurmuş. Burayı böyle sindire sindire geçmek istiyorum. Yani Cenab-ı Ömer Efendimizin hidayet sahnesi birçok şeyin sahnelenmesidir. Tesadüfi değildir Bu kadar teferratıyla anlatılması Hazreti Ömer'in Radıyallahu anh'ın Hayatı boyunca İslamiyetli boyunca Her fiili Her yaptığı hareket Muhakkak dikkate şayan olmuştur Allah ona bir farukiyet Vermiştir Fark ediciliği bir özellik vermiştir Fark ettirecek şekilde de Ayan beyan sahnelemiştir Allah Ömer'i seçmiştir Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davasında başrol verilen, Allah'ın senaryosunda başrolü oynayan e, sahabilerdendir. Arz edebiliyor muyum? Hayatı El ad ve Adil Ömer ve Faruk Ömer olarak e, şöhret bulması boşuna değildir ezelde takdir edilmiş bir roldür bu, rol diyorum ama şu andaki durumla alakalı, şu anda oynatılan rolüyle alakalı olduğu için söylüyorum. Bazı kişileri Allah nasıl peygamberleri seçiyor, peygamberin yanındaki zatları da Allah ezelden seçer. Sen onların evveriyatına bakma. Sen kendi günahından meşgul ol. Bak dün akşam nasıldın, bugün nasılsın? Bugün nasılsın, yarın sabaha nasıl çıkacaksın? Benim rahmette hocam öyle derdi. Sen İslam olmuş olan zatların kemaline bak. İlle de onların küfürlerinin yaptığı dalaleti eski vakti cahiliyetindeki şeyleri karıştırıp durmak istiyorsan ille böyle merakın varsa böyle şeyleri en önce kendi kabahatlerini araştır derdi. Haddine değil derdi. Arz edebiliyor muyum? Fakat ibrettir. ibrettir İbret nümadır. Hazreti Ömer Efendimizin hidayete eriş sahnesi her satırı, her detayı üzerinde düşünülmesi gereken güzelliktedir. Evet. Manzara ibretli ve içler acısıydı. Bir insan, kız kardeşini Rabbim Allah dediği için nasıl böylesine insafsızca dövüp kan revan içinde bırakabilirdi. Kan revan içinde bırakılanın bu haline rağmen davasına haykırmaktan geri durmaması karşısında hangi katı kalp yumuşamaz ve hangi yürek insafa gelmezdi? Birçok kalp yumuşamaz, birçok efendim da ruh vardır böyle durumlar karşısında daha çok inat eder. Fakat söyledik ya, Hazreti Ömer Efendimiz hakkaniyete aşık bir insan. Yanar döneri sevmiyor, ikili oynayanı sevmiyor, çift yüzlü, münafık mizaçlı insanları sevmiyor. Doğruyu söyleyen, haykıran insanlara karşı bir iştiyakı var çünkü kendisi de öyle. Kardeşinin o şekilde duruşu onu çok tesir ediyor. Dürüstlüğünün olduğunu biliyor çünkü. Ama henüz aşk sayfasında onu meşketmemiş. Başka sahalarda cehalette, şirkte belki bunu görmüş. Fakat aşk ve iman safhasında henüz onu meşketmemiş. Böyle bir cesaret görünce hele bir kız kardeşten, karşı cinsten bir insanın kendisinden daha cesur görünce o şehadetin açtığı, efendim nurla beraber gözünde hemen bir feraset kalbinde hemen bir uyanış zuhur ediyor böyle bakmak lazım hadiseye evet Ömer şaşırdı birden kalbinde dalgalanmalar meydana geldiğini hisseder gibi hani, oldu tekrar keseceğim ama bilal habeşi de yatırılmıştı üzerine taşlar konuyordu Hazreti Mevlana der ki damarlarını kesseler fışkırsa la ilahe illallah yazar öyleydi Hazreti Bilal etkiledim bu Cehil'i Etkilemedi. Mayası bozuk. Arz edebiliyor muyum? Bazı insanlar dediğim gibi ezelden Allah müsamaha eder onlara. Neden? Bazı kişiler hepimiz için değil bu ama bazı müstesna kişiler müstesna kişilerin arkadaşı, refiki, yar ve yardımcısı olacağı ezelden takdir edilmiştir. Seçilmiştir yani. Arz edebiliyor muyum? Sen bugünlük şu kadar milyonluk şu kadar milyar dolarlık bir şirketken 30 sene sonra gelecek olan kuşağını şirketini emanet edeceğin kişiyi Robert Lisesinden bilinenmesinden şeyine kadar Amerika'daki bursuna kadar seçmeyi biliyorsun da Allah Teala Hazreti Muhammed'in yal ve yardımcısı olacak kişileri evvelden hiç mi seçmeye tabi tutmaz zannediyorsun veya senin bu seçmen senin aklından mı kaynaklanıyor zannediyorsun Cenab-ı Hakk'ın hilkati gereği sana verdiği kudreti gereği sen de düşünebiliyorsun bu kadar. Ve sana diyor ki, ders okutarak diyor ki, etrafında olup biten hadiseleri tesadüf zannetme. Hele Habibimin hayatını okuyorsan, zerresini tesadüf zannetme. Yoksa ebter kalırsın, güdük kalırsın diyor. Arz edebiliyor muyum? Evet. Daha fazla ayakta durmadı ve yere oturdu. Derin derin düşündükten sonra Hele getirin şu okuduklarınızı Getirin de Muhammed'e gelen şey neymiş göreyim dedi Hazreti Fatıma Önce tereddüt gösterdi Bak Şimdi burayı dikkatli dinleyin Kıymetli dinleyicilerimiz Günümüzün ilahi açılarına Günümüzün hocacıklarına Hoca efendi Hacı efendi gibi gözüken Veya iki üç tane kitap okuyup Birkaç tane Efendim satır okuyup kendini alim zanneden, medyada hokkabazlığa, soytarılığa soyunan, insanların düştüğü derekeyi, ne kadar acayip bir duruma düştüklerini, inançlı insanlar nazarında ne kadar kötü bir duruma düştüklerini, şu satırlardan hemen fark edeceksiniz. Buyurun okuyun, ne olmuş orada? Kardeşinin mübarek Kur'an sayfelerine hakaret edeceğinden korktu. Ancak Ömer, Korkmayın diyerek onun ve endişesini yok etti Kur'an sayfeleri ancak temiz kimselere verilebilirdi Halbuki Ömer henüz şirk üzre bulunuyordu Dolayısıyla manen temiz sayılmıyordu Bunun için Hazreti Fatıma Kardeşim dedi Sen Allah'a şerik koşulan bir inanç üzre bulunduğun için temiz sayılmazsın Halbuki ona ancak temiz olanlar el sürebilir Kalk önce bir yıkan Ya Görüyor musun Abdestsiz Kur'an tutulurmuş Cünüp olanda eline Kur'an-ı Kerim alırmış Yok Kur'an'daki ayet bu manaya değilmiş Bunu ben yazdım bunu okudum İstediğin kadar konuş Hazreti Ömer Efendimizin İslam oluşundaki dedim ya her detay önemli Allah sahnelemiş Allah cihana Böyle bir farut göndermiş hakla batılı tefrik etmemiz için çok bariz bir şekilde bak ne diyor Fatıma sen şu anda pissin biz sana okuyordum ama bu, bu kağıdı elde, elde etmem seni bu, bu sayfaları elleyemezsin bu deri parçasına çünkü buna Kur'an-ı yazıldı sen pissin necissin abdest almadan olmaz gus edeceksin veremeyiz diyor tamam yırtıp atmayacaksın hakaret etmeyeceksin fakat buna elleyebilmen için gust etmen lazım gusretmeseydi de verseydi efendim ha, senin düşündüğün tebliğ metodunu Resulullah'tan bu işi öğrenen Fatıma kat senin senin kadar demek ki bilmiyormuş Sonu ne olacak ama bu şekilde tazime bu şekilde edebe riayet eden kişi işte o zaman İslam olur Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz de cünüb tebinleme de ben okurum diyen kişi bu Kur'an-ı Kerim'i vallahi billahi okur ondan sonra der ki sizin bahsettiğiniz imanı görmedim der ve kapar Sadakallahülazim demeden kapar. Benim birçok ayet ilgilendirmiyor der yine kapar. Daha buna uzatırken eline edep lazım onda. En önce edebe davet ediyor. Bu öyle bir çizgidir ki Hz. Ömer Efendimizin gusletmesi imanın ilk belirtisidir. Çünkü imanın bir zahidi altı şartı vardır. Bir de batını şartları vardır. batını şartların birincisi edeptir. Edebi olmayan kişinin imanı yoktur. Bu sebepten Cenab-ı Hak "Ey iman edenler. Ya eyhu'llezine Ya Aminu billahi ve Ey iman edenler Allah ve Resulüne iman ediniz ayeti vardır. Bu gösterir ki imanın şartları zahiri altı şarttan ibaret değildir. Eğer öyle olsaydı Allah "Ey iman edenler" Allah ve Resulüne iman ediniz diye ayrıca teklifte bulunmazdı. Ey iman edenler edebe riayet ederek Allah ve Resulüne tabi olun. Arz edebiliyor muyuz Hem Müslümanım deyip kişi Türk Müslümanlı. Biz yılbaşında içeriz de bayramda günleme de ederiz. Biz dansözle oynatırız teravihe de gideriz gibi abuk sabuk manyak işlerle uğraşmayın. Edebe gelin edebe. Bu yoksa siz henüz iman etmiş olmazsınız ki eminu billahi ve Edebinizi takının. Edep de hürmettir. Biz pis olduğumuz için gusletmeyiz. Pis olduğumuz için abdest almayız. Bir adam tamamen şey yapsa, onu işte değişik kabinlere soksalar, üzerindeki en ufak hücrelerin binlenmesine kadar hiçbir yabancı madde olmayacak şekilde arındırsalar, ışınlarla, binlenmelerle, Kur'an okuyacağı zaman o adamın yine Allah Resulü'nün talim ettiği şekilde abdest alması lazımdır. Niçin? Çünkü abdest pis, ol pis olunduğu için alınmaz. Abdest tazimdir. Allah yap dedi diye yapılır. Allah'ın emirlerine tazim gösterdiniz, edep gösterdiğiniz için o abdesti alırsınız. Musafah öyle el sürersiniz. Arz biliyor muyum? İşte o edebi ait eden Hazreti Ömer Efendimizin daha sonra Taha Suresinin o ayetleriyle hemencecik kalbinde hidayet güneşinin ayan beyan tam bir şekilde zuhur etmesi acayip değildir. Acizane kanaatim bendenize göre, bu teklif yapıldığında o hışımla giren Hazreti Ömer'in pekala deyip gusletmesi, çok daha acayip enteresan bir manzaradır. Hele günümüze düşünürsek, biz hala bazılarına guslettiremediğimizi düşünürsek, abdest saldıramadığımızı düşünürsek, vallahi kerametin büyüğü buradadır. Arz edebiliyor muyum? Ondan sonraki kısmı mucizedir. Resulullah'ın duası tecelli edecektir. İşte afif, afife bir insan görsünler. Afife, iffetli. Neden iffetli? Allah'ın namusunu, kendi namusunu ve Allah'ın namusunu aziz tutana afif denir. Ve afife denir. İffetli. Bir insan Allah'ın emirlerine hiç riayet etmesin. Üç de olur, beş de olur. Şöyle yapsan da olur, horoz da kurban olur, binlenmesi de şey olur, abdesti de tut, buranı da açabilirsin. Türk Müslümanlığı, sen afif değilsin kardeşim, neden? Allah'ın namusunu ayaklar altına aldın. Allah'ın namusu da emirleridir, bize emrettiği edebidir, ahlakıdır, aşkıdır, aşkı Muhammedi'dir. Buna riayet etmeyen insan iffetsizdir. İsterse hiç harama uçkur çözmez. O insan namustan düşkün düşmüştür o. Namusu yoktur onun. İnsanın namusu hakladır Haktan düşen bir insan namustan bahsedemez. Hazreti biliyor musunuz? Vergisini de verse, bilinenmesini de verse, o bir kere Allah'ın hukukunu tanımadığı için, Allah'ın iffetine riayet etmediği için iffetsizdir İşte Fatma anneyi görsünler. Hazreti Ömer Efendimizin Allah şefaatine nail etsin. Amin. İnşallah kendisinden bahsettiğimiz şu dakikalarda, şu saatlerde ruhaneti bizden haberdar olsun. Cennetteki annelerle, cennetteki hanım sultanlarla hepsiyle beraber inşallah onların şefaatlerini, onların nazarlarını, muhabbetlerini kazanacağımız şekilde cennete dahil oluruz. Şunu söylemek istiyorum aradan evvel. Hazreti Fatıma'ya bakın ki Hazreti Ömer Efendimizin kız kardeşi olan Fatıma'ya hem dinini koruyor hem dinini koruyor hem davasını koruyor hem de ona yaklaşan şeyi ne kadar aziz tutuyor O dine yaklaşmak isteyenlere Dini ne kadar aziz bir şekilde gösteriyor Her bakımdan afife bir hanım Abdest alman lazım Bu şekilde söylemezsin diyor. İşte neticede Bana Kur'an'ı getirin Bana okuduğunuz sayfaları getirin Dediğinde abdest al diyorlar Sen pissin şu anda sayfaları tutamaz Çünkü onlar dini peygamberden öğrendi. Günümüzdeki bazı insanlardan öğrenmedikleri için hep bozulmamış dinden bahsediyorlar ya, bidat karışmamış din. Heh, bidat karışmamış din işte. Enbi bir dedi kendine gel. Sen necissin şu anda dedi. Hz. Ömer Efendimiz de tamam dedi. Madem öyle bir şey öğreneceğim, o kaynaktan öğreneceğim sizin şartlarınızla yapmam lazım ki değil mi? Öğrenmenin esası odur. Gusletti ve geldi. sonun oldu? Bunun üzerine Hazreti Fatıma koyduğu yerden Kur'an sahifesini hürmetle alıp ona verdi. Hazreti Ömer katipti. Okuma yazma bilirdi. Eline aldığı sahifeyi başından okumaya başladı. Aynı zamanda hattatların kolları, böyle yukarıdaki şeceresi Hazreti Ömer Efendimiz'e de varır. Hazreti Ömer nadir okumayı bilenlerden, Hattat Hattı güzel Hattatların silsilesi Hazreti Ömer Efendimiz'e de dayanır ya. Evet Esnenuzubillah Taha Biz sana Kur'an'ı eziyet çekesin diye indirmedik Ancak Allah'tan korkan kimseye bir öğüt için Arzı ve yüce gökleri yaratandan Yavaş yavaş bir indirişle Onu Kur'an'ı indirdik Ömer hem okuyor ...hem de okudukları üzerinde düşünüyordu. Kur'an'ın... ...ebedi ve edebi belagatı karşısında şaşkına dönmüştü. Sanki... ...az evvel kılıcının kabzasına yapışıp... ...Peygamber Efendimiz'in vücudunu ortadan kaldırmaya giden Ömer o değildi. Tabii değildi. Diyor ki... ...bu ne kadar güzel söz. Bu sözler ne kadar kıymetli. Hz. Ömer Efendimiz öyle diyor. Yani... Hazreti Ömer Efendimiz aynı zamanda şair. Ve çok muazzam bir hafızası var. Yani bir kişi gelip karşısında 150-200-300 beyti okuyup sustuğunda Hazreti Ömer Efendimiz her beytin karşılığı olan bir beyitle ona mukabele edecek kadar hem yüksek bir edebi kuvvete, kudrete sahip hem de muazzam bir hafızaya sahip Hazreti Ömer Efendimiz. Bakıyor Bunlar ne güzel sözler diyor. Ve en sonunda değil mi? 16. ayete kadar mı okuyor? Az evvel kan çanağını andıran gözleri şimdi aydınlık saçıyordu. Yüzüyle beraber içi de gülüyordu. Surenin Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana ibadet et ve beni almak için namaz kıl. İnnestanzübillah. <gülüyor> İnni ana Allahu la ilahe illa ana fa'budni ve İşte benim diyor Hazreti Allah. Muhakkak ki benim o Allah öyle Allah ki kendisinden benden başka ilah yoktur. O halde fa'budni. <gülüyor> İbadetini bana hasret. Başka şerik koşma. Benden başka ilah yok ki. Başka bir ilah olsa belki bu yaptığın Yine meşru de hani. Mümkün de değil ya. Hani oldu yok ama. O zaman ibadetini bana hasret. Fa'budni. Sadece bana ibadet et. Ve hakkımız salateli zikri. Bunu da namazla göster. Namaz. Namaz. Dinleyicilerimiz. Niye muzaffer olmayız? Niye kalbimize hidayet inmez? Niye niye niye? Çok çok büyük büyük şeyler araştırmayın dünyadaki bölünmelere, oranın bombalanmasına, filanca hudutlara filanca iç çalkantılara yok lobi faaliyetlerine yok siyasete, yok ekonomik krizlere odaklanmayın. Bak şöyle demişler, böyle demişler. Bunları bir kenara koyun. Ne zaman koyun? Eğer namazınızı hayatınıza tatbik etmediğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle sizin duanız olmasa siz ne işe yararsınız diyor Hz. Allah? Ne işe yararsınız? Yani Allah'a kulluk etmiyorsanız, duanız yoksa mağbudunuza karşı, ya siz ne işe yararsınız? Bu soruyu insanın kendisine sorması lazım. Hatayı en azından başkasında aramayın. Bunu hayatımıza tatbik edemedikten sonra. Neyse bu da ayrı bir meseledir. Dedim ya her detayı önemli. Her detayı önemli. Hz. Ömer Efendimiz'in sahneye çıktığı andan itibaren... Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu sahneyi aleme çıktığı ve Hazreti Ömer efendimizin sırası geldiği andan itibaren Cenab-ı Ömer efendimize bakın her fiilinde Resulullah'ı şerh eden, Resulullah'ın ahlakını, adaletini ve Allah'ın rızasına gidecek yolu çok berrak gösteren bir farukiyet çizgisi göreceksiniz. Üzerinde düşünün yazık edersiniz. Bu satırları böyle birkaç sayfa okuyup daha öğrendim. Çocuğuma da anlatayım. Kendim de öğren. O Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu öğrendim. Çok çok ilmin artmadı. Eğer üzerinde düşünmediysen. Hikaye gibi dinlediysen. Yazık ettin. Yapmayın. Üzerinde düşüne düşüne gidin. Bizim de ısrarımız bu. Evet. Bu ayetleri okuyunca haykırdı. Bu ne güzel... Ne şerefli, ne haşmetli bir kelam Allah Allah Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olmaz Allah Allah işte bu şahadettir. Bu ifadeler Ömer'in kalbinin hidayet nuruyla sarıldığını Onun aydınlığına kavuştuğunun işaretiydi Hz. Ömer'in bu sözlerini işiten Kur'an hocası Hz. Habbab Gizlenmiş olduğu yerden ortaya çıkıverdi ve Müşte ey Ömer dedi Dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece o, Allah'ım, İslamiyeti ya Ebu'l-Hakem bin Hişam'la Ebu Cehil ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir diyerek dua etmişti. Ömer bin Hattab ve Ebu'l-Hakem Amr bin Hişam yani Ebu Cehil, biri, Server-i efendimizin vücudunu ortadan kaldırmakla ancak İslam davasının önüne geçilebileceğini teklif eden Ebu Cehil, diğeri bu teklifi kabul edip kararı infaz etmeye kalkan Ömer. Amr bin İnşam Ömer bin İnşam yazılış olarak, kelime olarak da birbirine çok yakın kelimelerdir. Hemen hemen aynıdır. Amr'lar, Umur, Ömer kelimesi. İki Ömer'den diyor bir başka rivayette. Burada bir nezaket var. Resulullah Efendimiz umumi olarak gönderilmiş bir rahmet. Alemlere rahmet. Resulullah Efendimiz sadece inananlara değil. Bütün alemlere gönderilmiş bir rahmet. Allah'ın müsaadesiyle dua eden bir peygamberimiz var. Ömer'i istiyor. Ömer Efendimiz istiyor. Bazen Ebu Cehil için de yazık oluyor demişler. Niçin öyle söylüyorsunuz ya Resulullah? Bu düşmanınızdır. Akıllı adam buyurmuş. Yazık oluyor. Geçen sohbette de aynısını söylemiştik. İki Ömer'den biri diyerek kalbindeki kalbindeki yakınlığını umumi olan nübüvvetine ve risaletine mani olacak bir şekilde söylemiyor. Sabır abidesi. Kalbinde onu tutuyor. Aynı senelerce Mekke-i Mükerreme'nin, Kabe-i kıble olmasını uzun bir müddet kendisine sakladığı gibi. Saklıyor illa olsun ya Rabbi ne olur Kıble orası olsun diye ama Allah Teala onun Ümmet içerisinde aşikare dua Yapmasına henüz belki izin Vermemiştir veya o izni şey yapmamıştır diye Sadece kalbinden niyazı gibi Ömer Efendimiz'i istiyor Doğruluğu dürüstlüğü hani Samimiyeti cihetinden Fakat isterken de Kulluk edebini Allah'a Karşı edebini ne kadar Muhafaza ediyor ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz bir şey isterken, kendi hayatımızda önemli olan şeyleri isterken bile bunu ver deriz. Allah Resulü hidayet çerçevesine sokarken bile Allah Teala'ya karşı edebini bozmuyor. Şunu ver demiyor. İki Ömer'den birini nasip eyle. Yine sen bilirsin çünkü. Kullarının sahibi sensin Allah'ım diyor. Mahlukun, mevcudun sahibi sensin Allah'ım demek bu. Arca da biliyor muyum? Estağfurullah. Hani sözümüzü de teyit etmek için gösteriyoruz bunu. Tefsirleri o yüzden yapıyoruz. Her sözünde, her detayında hikmet var dedin işte. Bu sadece şu an bizim böyle ufacık zerre kadar bile sayılmayacak malumat çerçevesinde konuştuklarımız. Bunun künhüne vakıf olanlar, bunun üzerine kafa yoran insanlar, kalbini veren insanlar kim bilir daha ne güzellikler keşfedeceklerdir. Evet. Dün akşam dua etti, işte şu anda vücuda geliyor. Biz senin olacağını düşünüyorduk. Bak sen onu öldürmeye giderken, onu katletmeye giderken, eve nasıl girdin, fakat bu evden çıkışın nasıl? Sokağa nasıl çıktın, fakat şimdi Resulullah'a gidişin nasıl? Duasının tesiri ve mucizeyi Muhammediye olarak, Habbab bin Eret de durumu, Ömer Efendimiz'e bildiriyor. Evet. Artık, Ömer'in Resulullah ve İslamiyet aleyhindeki düşüncesi tamamıyla aksine dönmüştü. Bir an evvel Fahri Alem Efendimiz'in huzuruna varıp hidayet nuruyla kucaklaşmak istiyordu. Hemen Resulullah şimdi nerededir diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in ashabından bazılarıyla Safa Tepesi eteğindeki Darül Erkam'da bulunduğunu öğrenince Hazreti Habbab'la derhal yola koyuldu. Gözcü, Ömer'in silah belde geldiğini içeriye haber verdi Herkesi bir telaş ve heyecan sardı Sadece biri müstesna Hazreti Hamza Bu büyük İslam kahramanı Elini kılıcının kabzasına atarak Bırakın gelsin Korkulacak ne var Eğer hayırlı bir maksatla gelmişse Kendisini hayırla ağırlarız Hamza. Eğer kötü bir niyetle gelmişse Onu kendi kılıcıyla Hallederiz diye konuştu Manzarayı seyreden Fahri Alem'in yüzünde tebessümler belirdi. Ömer'in gönlünün hidayet nuruyla aydınlandığı haberini almıştı. Hiçbir telaşa ve endişeye kapılmadan, oturduğu yerden, ''Telaş edilecek bir şey yok, bırakın gelsin. Eğer Allah onun hayrını murad ettiyse, kendisi de doğru yola iletir.'' diye emir buyurdu. Bu emir üzerine kapı açıldı. Kapı önünde bekleyen Ömer, Heybetli görünüşü ve silahıyla içeri girdi. Kapıda bekleyen de Bilal Habeşi. Hazreti Bilal de da kapıda. Allah Resulünün bendesi kapıyı tutuyor. İzin verdiğince Hazreti Bilal açıyor kapıyı. O da bir detaydır. Evet. Yüzünde öfke değil, muhabbet parıltıları vardı. Gözleri hak ve hakikati aramadın aydınlığı içindeydi. resul Ekrem'le bir an göz göze geldi. Kainatın serveri efendimizin manevi heybeti karşısında kendinden geçer gibi oldu. Her şeyini unutmuştu. Nebiy-i Ekrem'in nurani bakışları bak mana geldi oturdu işte. Ya. Kendine ait variyetini o gözlerle unuttu. Kaybetti. O gözler bir kere bize baksa, o gözler bir kere bizim kararmış kalplerimize nazar etse, hem vallahi hem billahi hiçbir şey gözümüz görmez. İşte o zaman her halimiz, her nefesimiz, hepsi manalı oluverir. Ama yeter ki o nazarları alalım. Allah o nazardan mahrum etmesin. Amin. Evet. Nebiye Ekrem'in nurani bakışları, kalp ve ruhunu tesiri altına almış, adeta avuçlamıştı. Ondan ya, ondan. Tesiri altına almak ne demek? Onurdan yaratılmış zaten. Cismi Nebi'nin mayasından var Hazreti Ömer Efendimiz'in mayasında Kardeşlerim Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Sahih Ve Hasan senetle ayrı ayrı senetlerle Gelen hadis-i şerifte Ben Ebubekir Bekir ve Ömer Aynı topraktan olunduk. Umuyorum ki aynı toprağa defne olacağız Diyor Resulullah Efendimiz'in Ravz-i Mutahharası'nda şebeke Muhammediye'de Hemen o e, kabir şeriflerinin yanında Hz. Sıddık Ekber'in ve Ömer'ül Faruk Efendimiz'in kabirleri yan yanadır. Ondan ya aslına rucu ediyor. Aslındaki nuru müşahede ediyor. Nasıl tesiri altına almasın? Ondan zaten. Vuslata yeriyor. Ayrıldığı şeye kavuşuyor. Evet. Bir müddet birbirlerine bakıştıktan sonra Allah Allah. Sahneye bak yani. Şimdi Hı. böyle düşün. Böyle seyret sahneyi düşün şimdi. O iki nurunu beraberce birbirlerini efendim seyretmesi. Hazreti Ömer'den Hazreti Ömeri Hazreti Ömer'den kendi nurunu Hazreti Ömer'in de hem kendisini hem de habibini ondan seyretmesi. Aa bunlar bunlar sayfalara satırlara sızacak şeyler değil. Bizim de konuşacağımız şeyler değil de mecburen çıktıkta da konuşuyoruz hiç konuşulmazsa kötü oluyor çünkü okuduk ettik diyorlar ama öyle değil o nazarla işte açıldı bak daha evvel görmediler mi daha evvel görmediniz mi hayatımızda birçok şeyi ne oluyor da ne değişiyor da bir şeyler oluyor İşte mana kazanınca o benlikten soyulunca aşağıdan gözükür o hemen altından gözükür alt dememiz altında kaldığı için öyle yoksa altında altta kalmaya layık değil bulunurlar bu güzellikler bu muhabbetler fakat üzerindeki tozu bir al zaten kendisi koptuğu yeri ayrıldığı yeri bulacak hemen imtizac edecek. Hemen o cazibeyi Muhammediye'ye, hemen o cezbetullah'a sendeki nur hop gidi verip hemen ona mülaki olacak. Ama tozunu al yapışmaz. Evet. Bir müttec birbirlerine bakıştıktan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz sessizliği, heyecan ve telaş havasını ''Neye geldin ey Hattab'ın oğlu Ömer?'' sorusuyla dağıttı. Sonra da elini uzatıp kılıcının bağından tuttu ve ''Allah'ım bu Hattab oğlu Ömer'dir. Allah'ım İslam dinini Hattab oğlu Ömer'le kuvvetlendir.'' diye dua etti. Hazreti Ömer Hidayet o da Resulullah edecek. Efendimiz'in zerafeti var <gülüyor> yani, e, Niye geldin ya Ömer diye sorarken Resulullah Efendimiz'in duruma muhtari oluşu hem de neye muhtari oluşu o daha sokağa caddeye elinde kılıç katletmek üzere o niyetle çıkarken daha nazarı Muhammedi üzerinde o, o kabzayı süphani ve Resulullah Efendimiz'in nazarının çerçevesinde o dahilinde Niye geldin ya Ömer? Yani. İşte o da o kadar fevkalade feraset sahibi. Allah'ın inayetiyle hatta iltimasıyla. O sözdeki dokunmayı fark ediyor hemen. Elini kılıcını uzatıyor dikkat edersen. Şunun için geldim demiyor. Cık. Soru çünkü çok ince. Niçin geldin ya Ömer? Hatta bunu ne Niye geldin? O sorudaki ifade tarzına karşılık hemen Cenab-ı Ömer Efendimiz o halinden tövbekar olacak şekilde kılıcını uzatıyor. Bununla teyit etsin. Cık. Anlatabiliyor muyum? Ya yazık olur bu satırlar böyle işlenmezse. Mustafa'cığım kızma bana yani. iki sayfada kaldık takıldık kaldık. Şimdi öyle diyordur bazıları. Ya bir türlü hidayet elemedi Ömer diyordur ama bizim derdimiz Hazreti Ömer'in hidayet erişi değil. Allah bize hidayet versin. Amin. Heh. Biz onu şey yapıyoruz. Allah bize hidayet versin diye konuşuyoruz. Ömer, Ömerliğini göstermiş. Allah da öyle bir Ömer bir daha göndermemiş zaten kainatı. Göndermemiş. Nil nehrinin, Nil'in kıyısında bir kurt kuzuya dalsa Ömer'den sorarlar diyen bir Ömer bu. Bunlar ufak parayı, ufak sermaye olacak işler değil. O sözdeki şeyi arz edebildin mi? Niye geldin ya Ömer? Hatta bunu, niçin geldin sen buraya? Cık. Yani bu adama ne? Sen daha adımını bize yönelttiğin andan itibaren bizim himayemizdeydin. Ne olacak? Sorudaki o dokunduruşu, o nezaketi, o zarif teması anlıyor. Yakınlık var. Sözün nereye gittiğini biliyor. Yakınlığın işareti o. Bak biz okuyoruz anlamıyoruz değil mi? Uzak olduğumuzda. O sözün nereye gittiğini biliyor. Hemen kılıcını uzatıyor. Yarabbi İstanbul'la teyit eyle. Cık. Böyle yaptım ama bak böyle geldim. Tövbe ediyorum demektir o. Arz edebildim mi? Hazreti Ömer, ruhunu hidayet güneşinin cazibesine kaptırmıştı artık. Resulullah Efendimizin sorusuna, Allah ve Resulüne ve onun Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim, diye cevap verdi ve arkasından da, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyerek Müslüman oldu. Nebiye Ekrem Efendimizle, Asabı kiramın sevinçleri son haddine varmıştı. Hep beraber Allahu ekber Allahu ekber diye tekbir getiriyorlar. Evet, Mekke sokaklarından duyulan tekbir sesleri ufukları çınlattı, oradan göklere doğru nurani dalgalar halinde yükseldi. Artık Hazreti Ömer Müslümandı. 40. Müslüman. Bundan böyle cesaret, kuvvet ve kahramanlığını şirk için değil İslam dini uğrunda kullanacaktı. Kureyşlerin verdiği karar üzerine, serveri kainatın vücudunu ortadan kaldırmaya koşan Ömer, şimdi onun etrafında pervane olmuştu. Yiğitliğine imanın hadsiz kuvvetini de ekleyen Hazreti Ömer, bundan böyle Allah için, Resulullah için, müşriklere gözdağı vermeye koşacaktı. Birdenbire parlayan bu ateşin fıtrat, Hazreti Muhammed Güneş'inden feyz ve ışık alarak dünya tarihine adalet timsali Adil Ömer ile geçecektir. Şimdi vakti çok aşmayalım ama bir başka şeyin hakkı derim. Hz. Ömer Efendimiz diyor ki daha sonra bu durumu anlatırken, Müslüman olup da dövülmeyen, dövmeyen bir kimse görmedim. Yani muhakkak bir darbe, bir cedelleşme, bir çekişmeye maruz kalmıştır. Ya Dövülmüştür ya dövmüştür ama bir şekilde sıkıntı çekmiştir. Müslüman olup da o zamanda böyle sıkıntı çekmeyen yoktu. Ben de kendi kendime dedim ki diyor, ya böyle hiçbir sıkıntıya uğramadan bu iş olmaz. <gülüyor> Hazreti Ömer'in mizacı açısından böyle. önemli bir detay bu da. Böyle musibeti uğramadan durmak olmuyor. Ben böyle uğramamak istemiyorum. Ne yapayım dedim diyor. İlk gece Müslüman olduğu gece. Gideyim diyor Ebu Cehil'in kapısına. <gülüyor> Vurayım İslam olduğumu söyleyeyim Geliyor yapıyor Kapıyı vuruyor Ondan sonra Ebu Cehil'e gidiyor Sabah çıktım yanına gittim Kapısını çalıyor Ebu Cehil yanına çıkıyor Hoş geldin kız kardeşim, ne oldu? Ne haber getirdin falan diyor O da diyor ki Allah'a ve onun Resulü olan Muhammed'e iman Ve kendisinin bildirdiği şeyleri Tasdik ettiğimi sana haber vereyim Diye geldim diyor. <gülüyor> Şimdi ama hareket noktası bu. Yani etrafım bu kadar sıkın. Ben niye böyle yani kuzu kuzu hiç kimse bana dokunmuyor? <gülüyor> Cenab-ı Ömer Efendimizin mi O da Allah senin de senin getirdiğin haberi de kötü eylesin, berbat edilsin falan diyor kapıyı çarpıyor çünkü daha fazla mukabbede bulunamaz. Ömer bu. Ömer. Yani Hazreti Ömer denildiğinde o zaman da Ömer denildiğinde öyle kalkılıp böyle aşağılanacak alenni olarak hakaret edilebilecek bir şey değil. Bizzat değil. Korkuyorlar. Evet. Hamza ve Ömer Efendimizin ödevi namı şanı var Mekke'de. Ondan sonra bakıyor istediği gibi çekişme yok bu sefer. Dayısı Veliddin Mugire'ye eee gidiyor. Gidiyor bir de ona söyleyeyim. Yani bu istediğin şeyi bulamıyor çünkü diyor korktu şimdi kapıyı kapattı sadece evden çıkıp dayıma gittim kendisi kureşilerin eşrafındandır kapısını çaldım içeriden kim o diye sordu İbni Hattab dedim yanıma çıktı ve dedim ki benim müşriklikten çıkıp yeni dine girdiğimi biliyor musun dayım bana sen gerçekten böyle mi yaptın ben de evet yaptım dedim dayım sakın yapma dedi ben yapmış bulunuyorum bile bitti Müslüman oldum diyor. Hazreti Ey dayım ben Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman ettim. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Sen bunu kalbine böylece haber ver dedim. Dayım Velid, kız kardeşimin oğlu sen eski işinin üzerinde sebat et. Seni halk kendi halinde bilsin. Her kişi kendi hali üzere sabahlar, kendi hali üzere akşamlar dedi kendisine. Vallahi benim için iş açıkça belli olmuştur. Artık bana iş öğretme diyor Hz. Ömer Efendimiz. Neticede bu uzayıp gidiyor bu hadise. Yani Hz. Ömer Efendimiz aleni olarak <gülüyor> ilan ettiği halde kimse ilişemiyor Hz. Ömer Efendimiz. Kimisi siyasi cevap veriyor, kimse hemen bertaraf ediyor kendince. Ama Cenab-ı Ömer Efendimiz madem herkes Müslüman oluyor bu sıkıntıyı çekiyor ya, ya ben döveceğim ya dövüleceğim diyor çünkü durum öyle böyle bir hareket noktası var ilk anından itibaren hep bu samimiyetle efendim, durumunu aşikar olarak ortaya koyan bir zat son anına kadar hatta vefatından sonra bile hala bak Hazreti Ömer'i konuşuyoruz Ömer'e benzeyin Ömer gibi adil olun diyoruz Ömer denilince aklımıza adalet geliyor. Bu hayatının da, vefatının da, efendim rihletinin de ne kadar mübarek olduğunu, ne kadar muhteşem olduğunu göstermeye yeter sebeptir. Diyelim, burada galiba değil mi? Artık haddimizi de açtık, sınırımızı da açtık. Efendim, e, Cenab-ı Hak bize, Hz. Ebu Bekir Efendimizin sıddıkiyetinden, Hazreti Ömer Efendimiz'in adaletinden, Hazreti Osman Efendimiz'in hayasından, Hazreti Ali Efendimiz'in cesaret, şecaat ve ilminden nasipdar eylesin ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kurbiyet, yakınlık ve onu güzelce idrak etme hali böylece nasip olsun. Amin. Cenab-ı Hak ismini andığımız, anamadığımız, Cümle büyüklerimizin, sahabe-i kiram haziratının, ehlibeyti Mustafa'nın, ezvacı mutaharat validelerimizin, üzerimizde hakkı bulunan cümle üstatlarımızın cümle göçmüşlerinin ruhumuz ruhunu Şaduhan'dan eylesin. Şu konuşmalardan ruhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bağ haberdar edip bizden hoşunu razı eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşyafi ve es'adi nuri cemii el enbiya ibn-i mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.